Ayda bir. hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet, ayda bir'den bir kez daha Merhaba ben Eczacı Mustafa turunç bir programda daha siz dinleyen dostlarla beraber olmaktan e, mutluluk duyuyorum Evet bu haftaki konumuz dünyadaki kriz ekonomik kriz e, neden ne oldu neden e, bu noktadayız ve e, Türkiye' yansımaları daha sonra da vakit kalırsa Türkiye bu noktadan sonra nereye gidiyoryu konuşacağız tartışacağız Evet bu konuyla ilgili çok değerli bir konuğum var, kendisini ismini anons etmeden evvel gerçekten kişiliğiyle, dünya görüşüyle, kendi değer yargılarında böyle dimdik, sapasağlam duran hiç eğilip bükülmeyen gerçek bir bilim adamı, gerçek bir halk adamı, bilim insanı ve benim de çok değerli bir büyüğüm evet profesör doktor İzzettin Önder konumuz sayın hocam hoş geldiniz efendim hoş bulduk ama çok teşekkür ederim yani fazla layık olmadığım bir şey sıfatlar kullan esrar mütevazı kişiliğinizi biliyorum değil, fakat çok ilginç yani müsaade buradaysa bir cümle bir şey söylüyorum Türkiye öyle bir belki bütün insanlık o şekilde savruldu ki bir miktar yani çok normal olması gereken dürüst olduğunuzda bir miktar normal olması gereken şey olduğunda, tutarlı olduğunda bunlar meziyet olarak ortaya çıkıyor. Keşke aslında böyle bir şey olmasaydı. Bunlar çünkü olağan şeylerdir. yani Bilimsel olarak neyi düşünüyorsunuz? Ama çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Hoş bulduk. E, yani sizin için gerçekten çok normal ama altını da çizdiğiniz gibi artık dünyamızda, özellikle Türkiye'mizde de bu değerleri, bu duruşu çok az insan sağlayabiliyor. Onlardan da çok azlarından bir tanesiniz. Bunlar bir övgü değil çünkü Öğrencileriniz olan pek çok dostlarım var O dostlardan da e, Sizle ilgili görüşlerinde Bir yandan da kıskanmıyor değilim e, Bunları ben söylemiyorum Benle beraber sizin öğrencileriniz olan Pek çok dostlarım da aynı şeyi ifade ediyorlar Efendim iyi ki varsınız Bizler, Gerçekten e, Az bile yani bu sözler e, Bütün bu övgülere Layık bir insansınız Ben tekrar programımıza geldiğiniz için Size teşekkür ediyorum Evet yavaş yavaş konumuza geçelim Efendim Amerika'da başlayıp tüm dünyayı da derinden etkileyen bir ekonomik krizle baş etme uğraşısı içinde tüm dünya olduğu gibi bizler de evet. nasıl başladı bekleniyor muydu en azından siz bekliyor muydunuz öyle başlayalım isterseniz ondan sonra yavaş yavaş ülkemize dönüp nerelerdeyiz bunu da görüşelim tartışalım efendim evet teşekkür ederim bir kere çağırılmam için çalmış olmam için çok teşekkür ederim Sağ olun. şimdi iktisat olayı İktisadi olaylara bakışta benim hep kuşkuya düştüğüm bir olay var. İktisadi olaylar genellikle resimde görüldüğünden farklı yerlerde ve boyutlarda ortaya çıkar. Bu biraz şey gibi bir şey. Mesela ışığın kırılması nedeniyle biz şeyde bulutsuz bir gecede, ayın da gözüktüğü bir gecede ayı biz bir yerde görürüz. Ama ay orada değildir aslında. Işık kırıldığı için ay orada biz görüyoruz. Evet. İktisatta da böyle şey var çok haklısınız yani resme baktığımızda Amerika'da finans kesiminde bir kırılma oldu yani oradan patlak verdi. Ondan sonra oradan hem real kesime yayıldı hem de bütün önce kapitalist gelişmiş ülkeleri, sonra gelişmek ülkeleri de bu kriz yayıldı. Fakat mesele böyle değil özünde. İşte Hayır böyle değil mesele özünde yani Amerika'da ortaya çıktı çünkü Amerika kapitalizmin en gelişmiş ülkesiydi. Evet. Finans kesim de ortaya çıktı çünkü finans kesimi kapitalist sistemin en kırılgan dokusuydu. Dolayısıyla meseleyi şöyle müsaade buyurursanız koyarsam daha doğru olabilir. Kapitalizm bir kriz yaşadı. En gelişmiş ülkesi veya yeri mahalli Amerika olduğu için orada ortaya çıktı. Ve bu işi en fazla tetikleme ajanı olarak devreye girmiş olan finans kesimi en kırılgan ve orada ortaya çıktı yani biz mesela çok da bir şey bir şey söyleyeyim uçuk, uçuk bir şey. bu kadar gelişmiş olsaydık bizim finans kesimde böyle olsaydı 2000 2001 yılı derviş programlar bizde, bizde aynı olay başlayabilirdi şimdi buradan hemen bir en son söyleyeceğimi da söyleyeyim ondan sonra tekrar baştan başlayabilirim böyle, bizim finans kesiminin sarsılmamış olması finans kesiminin gücüyle ilgili değil bizim bu kadar gelişmemiş olmamız ve finans kesiminin bu kadar Amerika'da büyük finansler Finans kesiminin Gelişmiş ülke finans kesiminin e, sarmallarına henüz bulaşmamış olmasının bir sonucudur. Bu soruyu soracaktım cevabını sormadan. Evet evet yani yerlerde. ben şunu için söyledim. Estağfurullah yok, efendim yok yok için yok. söyledim ben yani bunu siyasilerimiz yok. maalesef fazla şeyleri de gerçek olduğu gibi yansıtmıyorlar. Belki siyasi oportunitasyonla bu olabilir. kadar güçlüydü ki bize ilerlediklerini öyle bir şey şimdi yok. Şimdi yani, yani ya. bizim finansiyon çok güçlü peki yani güçsüz demeyeyim güçlü peki yani Amerika ki finans yapısı çöktü onlar güçsüz müydü onun için mi çöktü değil onun için çökmedi tabiatıyla yeah, evet. gayet tabii evet. Avrupa'daki hepsi mi güçsüzü evet. hani bunların %10 20'si güçsüz. Hepsi mi güçsüzü? Bütün şeyler güçsüzdü yani. Şimdi dolayısıyla öpeşim böyle başlandı o zaman tekrar başa gelelim. Nedir hadise? Aslında kriz diye biz algıladığımız şey ...aynen depremde olduğu gibi... ...akut bir görüntüdür. Fakat bu akut görüntü oluncaya kadar... ...kronik hazırlama süresi oluşuyor. Evet. Depremde de öyle. Mesela şu anda faylar hareket ediyor ya belki. Evet. Tabii. Ama öyle bir ana geliyor ki... ...kritik an diyeyim... ...o hiç benim konum değil tabii. Sallanmaya başlıyoruz. Biz bunu deprem diyoruz. En akut haldir. Yoksa o birikimin bir... ...o birikim olmasaydı o akut hal olmayacaktı. Olmayacaktı, mı? doğru. Aynı olay krizde söz konusu. Kapitalist sistem akut, kronik olarak devamlı kriz eğilimli yürüyüş içindedir. Devamlı olarak. Ve bu öyle bir yer gelebilir ki bunu çözemeyebilir. Artık radikal bir e, şey söz konusu, bir önlem bir söz olur. konusu. Kriz çünkü bir önlemdir aslında. Bir önlem veya durum onu da güzel söylediniz. Oysa da biz çöküşleri görüyoruz. Kriz oldu deriz ama bu... Kapital sistem bu krizlerle de besleniyor. Aynen krizlerle de besleniyor. Onun için yani. o krizi yaratmak mecburiyetindedir. Hatta Hatır. yani kronik krizi esnaflar yaratır beslenir. Fakat o esnada akut krizle de beslenir. Daha da güçlü olarak ortaya çıkar. Çıkmak için. Evet. Yani. Hatta yine bu sistemi de biraz bağlayayım. Gene tekrar geriye gelebiliriz. Yani flashback yapabiliriz. Krizden sonra sistemin çökmesi veya değişmesi zordur. Çünkü çünkü o ne o konjonktür müsait olması lazım ya bir harp vesaire sosyal kalkış gibi bir şey olması lazım Burcu Vazini pardon proletaryanın dünya çapında çok ciddi örgütlenmiş olması lazım. Şu anda öyle bir şey olmadığı için aslında kapitalist sistem bu krizden kazanarak ortaya çıkıyor tekrardan. Maalesef ikinci bir krize, belki de daha yakın bir krize hazırlıyor bizi. Şimdi gelelim bu kronik olayı isterseniz. Yani nerde, neden ben, bu evet. oluyor? Şimdi efendim biraz sağlık diliyle müsaade buyurursanız Lütfen. hiç haddim olmadım Lütfen. anlatmaya çalışayım. Kapitalist dokudan bir hücre alıp da bunu bir patolojiye gönderdiğimizde Laboratuvardan bize bunun niteliği, hedefleri ile ilgili bir rapor gelir. Şimdi bu raporda hemen şunu söyleyeyim. Bu doku anonim bir dokudur. Yani bu dokunun milliyeti, dini, kültürü yoktur. Bir kere birinci olarak. İkincisi bu doku invaziv bir dokudur. Yani girişken bir dokudur. Yayılmacı bir dokudur. E. Bir anlamda dokusal emperyalizme sahip. Zaten yani ekonomik emperyalizm bu dokusal emperyalizmin çok makro ülke boyunda görüntüsüdür. ekonomide görüntüsüdür. Evet. Peki ne yapar? Neden böyle tetikler tetiklenir bu doku? Çünkü bu dokunun tek amacı vardır. İnsanların ihtiyaçlarını tatmin etmek değildir. Yani birincil amacı kar etmektir sadece. Birincil amacı onu kar etmektir. Ha, kar edebilmesi için üretim yapar. Evet. Üretim biliyor ki üretim yaparaktan kar edeceğiz. Yani çünkü bir girdi alacağız, işleyeceğiz onu, satacağız. Satış ile girdi maliyet arasındaki farkı kar olarak bir birikim olarak elde edeceğiz. Bütün hadise budur. Şimdi bunu yapabilmesi için yani bu karını en çoklaştırabilmesi için satış alanında monopol olması lazım. Tabii bunlar uç hallerdir. Evet. Girdi alma alanında da monopson dediğimiz yani tek alıcı olması lazım. Satış alanında tek satıcı. Alış alındığı tek alıcı olması lazım. Olabildi, olabiliyorsa bu yani uç haldir. Böyle bir şey yok şu anda ama ona doğru gidiş var. Çünkü o esnada satıcıları fiyatla sömürür, sömürür yüksek çünkü istediği fiyatı uygulayabilir. Evet. Alıcıları üzerine baskı kurarak tek alıcı çünkü mecburdur ona ürünlerini veyahut da değer, emek değerlerini satmaya, satmaya sömürür. Alır. Hatta devlete de hakim olur. Zaten kapitalistlerinde devlet sermaye ve burjuvazinin devletidir. Yani onların emrindedir. Sömürür. Dolayısıyla kârını en çoklaştırır. Fakat burada en büyük düşmanı bunun, yani bu sermaye dokusunun patoloji raporuna devam edersek ne tüketicidir, ne üretici, ne de devlettir. Tam tersi, bunlar aslında onların üvey kardeşleridir. Bir kere emek ve üretim faktörleri bunun üvey kardeşi çünkü üretim onlarla yapar evet. üveydir çünkü balışı mesnası de. uzak dur der <gülüyor> <Evet. gülüyor> devlet onun kardeşidir çünkü o koruma moruma şeyi devlet sal, yollar mallar alma, tabi, evet, alt yapı karayol altyapı bravo evet ama vergi <gülüyor> ilginç uzak dur onun için üveydir tüketici de öyledir yani gel bana malımı yüksek fiyattan al falan ama yani geri iade etme falan ben benimle pazarlık yapma yapma o da üveydi. ama kardeştir bunlar <gülüyor> Kardeş olmayan tek şey karşı sermayedir. Çünkü karşı sermaye bunun bu oyununu bozuyor. Yani tek satıcı olmasını, tek alıcı olma oyununu bozuyor. Buradan bu sonuç, şu sonuç öyle. Sermayenin karşıtı, sermayenin mücadileti, birincil ettiği alan karşı sermayeyle mücadele eder. Sen, Tabii. Mücadele Hatta yani. bakın mesela satış şeylerine baktığınızda firmaların alın, belki de farklı yaptığı açıklamalara baktığınızda mesela şunu derler. Bizim piyasa payımızı amacımız gelecek yıl genişletmektir. Ne demek giderek ben Tik alıcı veya tik satıcı evet. olmaya çalışacağım. Ama şu an imkanı yok tabii. Ama ileride belki de olabilir yani güzel bir saplama hiç düşünmemiştim şimdi evet, kesinlikle bu doğru şey. yani bugün yani, mesela yani, üniversite mezunlarınızı satış, satış evet. departmanını evet mesela satış elemanları satış departmanının şefi veya müdürü toplayıp da mesela şeyde arkadaşlar bu yıl kestip mesela yüzde binam on sağladık mı bunu sağlayamadık sak bir kere zılgıt yerler <gülüyor> ikincisi gelecekse amacım yüzde yirmi üç olacak şimdi hiçbir sınavların kimsi hocam yani ne, pardon hocam diye sayın <gülüyor> müdür sayın müdür <gülüyor> <gülüyor> Sayın mıdır? <gülüyor> <gülüyor> yani bize iktisat okuttular ki rekabettir iyi olan. Monopoli gitmek değil. Biz yani 13'ü, 27, 27 gelse 35 çıkarsak monopoli doğru gidiyoruz. Bunu sormak akıllarına gelmiyor. Bu da doğru. ideolojidir işte. Yani, yani o ideoloji düşüncelerini mas ediyor, soğurtuyor ve alıyor. Yani kafalar düşünemiyorlar bunu. Şimdi yalnız bunu yapmak için bunun yolu teknolojidir. Yani eğer bir firma mesela sizde ilaç, jenerik oluncaya kadar işte bu haklarını, evet. hak demeyeyim ben buna, bu çıkarlarını diyeyim kororlarını Çıkarlar, brav, bravo et evet. korurlar. Şimdi dolayısıyla teknoloji üretmektir. Teknoloji çünkü karşıt sermayeyi değersizleştirerek o firmaya avantaj sağlar. Yani bugün mesela bilgisayarlar baktığımızda artık bir şey yok disket yok mesela artık evet. anlatabiliyor muyum yarın belki bugün kullanım şeyler de kalkacak o zaman bunları üreten fabrikalar çökecek kim yeni sanayi teknolojiye girdiyse o bütün piyasa oldukça hakim olmaya başlayacak anlatabiliyor muyum fakat teknoloji atılımı yapmanın iki önemli olumsuz sonuçları var bu şey gibi insanlar insanlar yaşlandıkça ölümüne doğru gidiyorlar sermahede yaşlandıkça teknoloji üretici ölümüne doğru gidiyor çünkü az eleman kullanmaya başlıyor bu ise sömürüsü, o hadlerini azaltmaya başlar. Çünkü emek üzerinde sömürü yapılır. Doğru. Teknoloji pahalıdır çünkü. İkincisi, emeği üretim dışına attıkça şey yapmaya başlar. Piyasalar daralmaya başlar. Yahut da genişle büyüme hızı o teknolojiyle gerçekten müthiş hızlı üretimi piyasalar kapsamamaya başlar. Piyasa yine büyür. Ama daha geri hızla bir, daha düşük hızla büyür, üretimden daha düşük hızla büyür. Dolayısıyla üretimin bir kısmı sasılamaz olur. İşte bu piyasaların daralmasıdır. Şimdi buradan kriz, bakın kriz işte bu süreçte ortaya çıkıyor. Yani bu kronik kriz. Fakat bunu aşan mekanizmalar. Mesela birincisi reklam mekanizmasıdır bizim tüketim şeyimizi, işliğimizi kabartır. Evet. İkincisi finans kesimidir. Şimdi finans kesimi ne yapıyor? Üretici kredilerini bir tarafa bırakalım. Belki bunu ileride tartışırız ama tüketicilere kredi vermesi ne demektir? Bugünkü mevcut satın alma gücüyle satın alabileceği malların ötesinde evet, gelecekteki gelirini bugüne çekerek tüketimi kullanmak. Evet. Ve evet. piyasayı evet. genişletmek. Genişletme. Sosyal devlet böyle bir şeydir mesela kapitalist sistemde. Sosyal devlet ne yapar? İnsanların cebine para koyar. Üretimden daha fazla pay vererek aslında kapitalist sistemin piyasayla oluşturulacak olan faktör palin üzerinde bir pay elde. Yani bunu biraz açayım belki değerli izleyiciler. Mesela yani. diyelim ki bir ücretliyi alalım. ücreti diyelim ki bugünkü asgari ücret mesela 600 lira değil, 600 küsur evet, diyelim bu kadar. Evet efendim. Şimdi sosyal devlet mesela devlet dese ki işte seçime de gidiyoruz. Mesela ben bunu 800 yaptım desem. Kardan biraz para yaklaşmak demekti. Dolayısıyla bakın 600 liralık emeğin üreteceğim, pardon oluşturacağı piyasayla 800 liralık emeğin oluşturacağı piyasa ikincisi daha genişler. Evet. Ama diyeceksiniz peki kar kısıl güzel de kar sahibi bütün bunları zaten tüketime harcamıyor. Tasarruf ediyor bir kısmını. Bütün mesele o zaten. Yani bu demektir ki tasarrufa gidecek olan para şu anda tüketime yönlendirilmiş Tüketi oluyor. Demek. Sosyal devlet böyle bir şeydir. Ve önemlisine geliyoruz şimdi. Bütün bunlar bittiğinde, bütün bunlar tükeniyor bütün bunlar bittiğinde işte küreselleşmeyi açarsınız. Bütün dünyayı pazar olarak açarsınız evet. kendinize. O da yetmediğinde işte kriz çıkartırsınız. Bu ne demektir? Dünyada üretim farklı sektörlerde tabiatıyla piyasanın absorbe edeceğinin üzerinde. Peki o zaman ne yapmakla? Piyasalar artık daha fazla genişletemiyoruz şu anda. O fazla üretim yapan fabrikaları çökertmek lazım. Hmm. Ki üretimle tüketimle şimdi kim çökertir? Kendi içinde doğal seleksiyonla bazı doğru, şeyleri yok seleksiyon. edip evet. en güçlüsü güçsüzü çökertir veya küçültür dolayısıyla bir denge sağlar. Sermaye kendi içinde bir devinimle bu işi kendi evet. kendine bir aynen kısmını mi? yok ediyor bir kısmını aynen daha mi? üst noktalara taşıyor. taşıyor Çünkü ötekiler gidince artık Gidin. o tekrar sömürmeye o, başlıyor. Tabii, şey, onun için denir ya krizlerden sonra holdingleşerek yeniden ortaya çıkar. Yani büyük sermaye ve sermayenin holdingleşmesi evet. sürecidir. Hatta bir baksın. laf vardır. Her kriz bir fırsattır. Yeter ki o fırsatları evet. değerlendirebil evet. diye. Evet. Çok da özgüyle de söz çok ederler birileri. Çok haklısınız. Ama <gülüyor> fırsatları değerlendirmek yanlış bir şeydir. Yani öyle herkes de değerlendiremez. Değil mi? Güçlüyseniz evet. değerlendirebilirsiniz bunu. Şimdi burada tabii işte kapitalizmin ideolojisidir. Gücü, yani ekonominin verdiği gücü gizlemek için sanki yani herkes yapabilirdi. Biraz aptallar yapamaz bunu. <gülüyor> Akıllılar yapabilir bunu. Yok böyle bir olay. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Anladım efendim. Estağfurullah. estağfurullah. E yani çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Krizin nereden geldiğini, neden geldiği, amacının ne olduğu çok net ortaya çıktı. Şimdi biraz bunu müsaade zoraya geçmeyin. Lütfen. lütfen tabii, tabii, yani efendim. 3'te 2'sine geldik ama fakat şimdi bu tabii. Finans kesiminde niye başladı? Biraz da onu ya şey. Çok yapayım. Belki, sevinirim efendim. Evet, ben izleyici değerli dostlarımız için belki şey olur. Yani hatta bilmiyorum soru alıyor musunuz? Yani al soru al alamıyoruz maalesef al ama. Tamam. Şey, Neyse sonra belki şey. Edin, vardır e, hiç merak e, Şimdi yani belki sormak için. Şimdi şunu diyorum yani finans kesim bakın bu işte bir görüyoruz. Yani sıkışan piyasaları genişletmek için işte mor güç mesela buradan çıktı anlatın. O kredidir çünkü mor bir sürü kredidir çünkü anlatabiliyor musunuz? kredi mekanizmasını genişletiyordum. Şimdi kredi mekanizması demek bir para yaratma demektir. Paran Ol, olmayan bir parayı yaratma demek. Evet. evet. Şimdi olmayan ne demek? Ona açayım. Çok evet. sevinirim. Olmayan ne demek? Yani para para yaratılabilen devlete basar parayı. Yani ne demek olmayan para? Şu demek. Para kendi başına hiçbir şey ifade etmez. Parayı ya tüketimde kullanırsınız, seyahate gideceksiniz, bir hizmet olması lazım. Evet. Ekmek alacaksınız, bir mal olması lazım. Yoksa parayı yiyemezsiniz. Evet. Yatırım yapıyorsun, yatırım malı olması lazım. Yani paranın altında bir reel üretim sektörü olması lazım. Evet. Finans kesim aslında bu krediyle piyasayı açarken dikkat buyurursanız biraz evvel ne dedim? Daralmış olan piyasalar Çünkü piyasanın daralması demek yapılan üretimi hepsini kapsayamayacak kadar gelişmemiş, yani genişlememiş demek. Yani e. üretim var ama, evet, ama. bir yasa genişlerse işte o zaman kapsayacağız. Evet. İşte kredi dediğimizde kredi açıldığında aslında üretim var. Yani temelde mal var. Ama talep ekşi. O talebi üretim Ta üzerine talebi çekiyor. Kışkırtarak arttırmak evet, değil mi? Üretim üzerine çekiyor. Yani mal var aşağıda, üretim var aşağıda. Anlatabildim. Ama abla Banka kesimde kapitalist mantıkla oluştuğundan dolayı o da kar etmek amacıyla dürtülendiğinden dolayı o da ürünlerini araba fabrikası gibi başka üretim yapma fabrikaları durmadan genişletmek ister. Şimdi onun araçları da işte kredidir, kredi kartlarıdır, işte morgaçlarıdır, sigortadır bunları pervasızca genişletir ve genişletti de. Evet. Geçici bir kar elde etti fakat bir şey fark etmedi ve hatta yapmadılar ve da yani kar hırsıyla bunu şey algılamadılar veyahut da mahsus yaptılar bunu. Öyle bir alana kadar yayıldılar ki altında artık mal yok. Yani bu şey gibi bir hani böyle çocuk filmleri vardır. Birisi koşar koşar koşar böyle bir çizgi adam diyelim arkadan canavar geliyor. Fakat bir yara gelir dağın ucunda tekrar koşar ama yar olduğunu fark eder. Hissetinde diye aşağı düşer. Şimdi işte o, tam bu olayı yaşadık aslında. Bankalar kesimi gerçekten keritti keritti Değerleri anormal şekilde yükseltti ki bunlar yapay değerlerdi. İşte ev değerleri de böyle falan. Mesela bunu evde anlatayım size. Yani morgıç olayını evet, anlatayım efendim. size. Şimdi morgıç verdiğinde talep aldığı evlerin fiyatı yükseldi. Banka baktık evlerin fiyatı yükseli, ben verebilirim. Fakat bu morgıç bir yerde ödenmesi lazım. Ödeneceği zaman ne yapacaksınız? Yani iki şekilde uç halde diyelim ya. Bu mortgage yapan insan piyasada elde ettiği kazançla ödeyecek bu kredileri, yani kendi üretim faktörünü piyasada nasıl değerlendiriyorsa kaç onunla ödeyecek. Baktık ödeyemiyor. Evet, ödeyemiyor. Demek ki bakın mal yok burada. Peki o zaman evi satayım dedim. Baktı evi de o kadar etmiyor. Yani bu. Şey yapay bir şiş, şişmeydi bu aslında fiyatı. Çünkü real bir şey yani altında mal yok bunun altında. Kimi de sabun köpüğü gibi Aynen öyle. Falan, sabun köpüğü, köpüğü de budur yani. zaten. Evet. Bunu aynen. Onun için çöktü. işte kredi yani kredi sektörünün çökmesin yani kredi sektörünün çöküşünün başlaması bundan kaynaklandı. Bu hesabı yapmadılar. Yapamadılar demiyorum. Yapmadılar. Yapmadım. Çünkü para kazandılar ondan sonra bu parayı paraların bir kısmı battı şimdi çünkü zaten altını var yok dolayısıyla şey de yanlışmış efendim krizden bir sürü servetler yok oldu yani mesela yap, mevcut olan arabalar mı uçtu mu havaya hiçbir şey evet, mevcut evler var. mi uçtu havaya her şey Üretilen duruyor falan, hepsi duruyor parasal değerleri yok değerleri oldu yok bazı yok insanlar da fakirleşti Bak çünkü efendim. zaten insabun de onlar Anladım. yani reel bir şey değildi onlar zaten Anladım. evet efendim peki sevgili hocam ...kriz bu şekilde başladı... ...şu anda ne durumdayız dünyada... ...ve oradan yavaş yavaş ülkemize doğru mi? geçelim... Efendim. ...şimdi bir ...krizler... ...başta da arz ettiğim gibi... ...iki şekilde sonlarını bilen... ...çok kategorik bakarsak... ...ya sonunda bir harp olur... ...bir şey olur falansa... ...bir sosyal ekonomik dönüşüm olabilir... ...çok şiddetli veya orta şiddetli olabilir... ...niteki mesela 1917 bin. Dünya Savaşı'nda... ...Çin 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkmıştır falan... Evet. ...fakat tabi bu konjonktür meselesidir... ...böyle bir şey yoksa ki yoktu böyle bir şey... ...şu anda... E, ...üretim süreçleri işçilerin lehine değil... ...yani büyük bir işsizlik var... ...parçalı üretim işsizler... ...yoksullaşmasına rağmen örgütlenemiyorlar... ...falan falan... ...yani uzatmayalım fazla... Konjonktür müsait olmadığından da çok doğal olarak yani kapitalist mantığın doğası olarak sermaye lehine sonuçlanacaktı. Yani bazı sermayeler çökecekti, durabilenler duracaktı. Böylece ne kriz bitti diyebilecekti. Tabi bitmedi yani yeniden birikim yapmaya başlıyor aslında. Ama yani halk dilinde kriz bitti diyelim. Şimdi aşağı yukarı böyle bir aşamanın ilk merdivenlerini çıkıyoruz. Göremiyor. İlk merdiven bütün Batı için söyleyeyim. Türkiye'niz geldiğimiz evet, evet, Batı'ya çıkıyoruz. Fakat bir tek şu korku var. Buna hep ikaz ediciler yani krizin ikinci dalgası gelecek dedikleri de şu. Hakikaten eğer bu madem ki verilen aşırı krediler ortaya çıktı. Bu kredilerin bir bölümünün veya bu istihada yapılmış olan borçlanmanın vadesi geldiğinde tekrar bir kriz dalgası miyim veya bir ikinci artçı kriz ortaya çıkabilir. çıkabilir. Çünkü bu da şuradan kaynaklanıyor efendim. Yani bu ilk kriz çıktığında bu asit fonlar denen, yani işte tabanında mal olmayan olmayan, olmayan yani. veyahut da subprime kredi dedikleri yani değersiz krediler yani vermişse bir değer yok karşısına. Kredilerin boyutlarını kimse bilmiyor. Bilmemenin sebebi de şu. Çünkü bir banka kredi veriyor. Yani bu kredinin karşılığını bilançosuna Alacak diye kaydırıyor. Alacak aktifte gösterildiği için bunu aktif günü, diye, günü de gelmediği için, gelmediği maddesi, gelmediği bu için bu evet, evet. bunu başka bir sigorta evet. şirketine satabiliyor. Yani i̇ş kontrol tabii tümüyle değil. O da bu sefer alacak diye aktifte gösteriyor. Aslında bir tane alacak var. Şimdi iki tane bakın aktif ortaya ya, çıktı. Doğurdu. O da bilmem bir şeyler yapıyor. Böylece ne şeyi şeklinde giderek küçülen boyutta ama kimse bilmiyor bunun boyutunu nedir bunu? kaç trilyon dolardır? Hakkında kim en başta da bilmedi. Kimse şimdilik de bilmiyor. Dolayısıyla böyle doğurmuş işte şeyler, e, türevler dedikleri. Bence kapitalizmin çok yani bunu size söyleyeyim. Akıl almaz bir oyun hakikaten. Yani ne insanlığa yararı var bunun, ne, ne sisteme yararı var mı ne sistemin zarar var bunun. İşte kapitalist oku içinde kendi kendini tahrip ediyor. Onun için kimse boyutunu bilmiyor. Onun için bunlar mesela ileride birikmiş olanların ne kadar vadeleri geldiğinde ne olacak? Ne olacak? Onu kimse bilmiyor. Onun için yani kriz mutlak olarak bitti artık tamamıyla. Çıkışa çıktık. Hani bir vey mi? iki vey mi? Yani iki çukur olacak öyle mi çıkacağız diye bunu kimse bilemiyor. Ama Öyle gözüküyor ki ben öyle tahmin ediyorum ki bir süre için birikime başlıyor yani kriz birikimine başlıyor onu anlamda söylüyorum tekrardan yani kronik krize tekrar başladı yavaş yavaş başlayacak ee, sanıyorum yavaş yavaş artık şey düzeliyor ama bir sürü yer battı tabi o zaten işin gereği o yani bir sürü firma daha holdingleşti evlenmeler oldu öteki ötekini satın aldı ondan sonra Lehman Brothers'lar Bat'ta literatüre göre veya magaziner haberleri batırıldı kasıtlı. Batırıldı kasıtlı evet. Yani biraz detayını politik bir şey Çünkü burada politikada hakim oldu. Doğru. Kim kimde nasıl ilişkiler var falan falan Ülkeler hakim oldu. Bir, bir ülkeye batırmak istiyorsanız şey yaparsınız. Peki bu son durum kapitalizmin bir oyunu dediniz. Bunu bu noktaya gelmesini de ana gerekçelerinden biri anladığım kadarıyla kapitalizm sistem bunu niye böyle yapar? Bunun baş mantığı şey midir yani birilerini yok etmek, birilerini bir üst nokta. Evet. Et, evet yani birilerini yok et, etmek yani kasıtlı en baştan ya birilerini yok edelim yani şu adamı ortadan kaldıralım diye düşünmez kimse. Değil fakat mi? fakat fakat yani sistemin işleyişinde bu, bu mücadeleyi algılamaya başladığında şey Şey midir? Yani kapitalizmin tıkandığı noktada evet. mutlaka böyle bir kriz olmalıdır. Bu krizden sonra tekrar tabii, yeniden tabii çünkü başka türlü aşamıyor beslenip. Başka aşam Durmadan yani şey yapıyoruz Tabii. E, şeyler, stoklar biriktiriyorsunuz. E, satamıyorsunuz. O zaman yani siz ne, ne nerede kar edeceksiniz? Nerede birikim yapacaksınız? Anlatabiliyor muyum? bunun eritilmesi lazım. Hatta onun için devletler de kapitalist devletler de Kriz esnasında derhal devreye girer. Burada da olduğu gibi devreye girer. Bunun böyle sosyal falan bir alakası yok. Hatta devreye girerken de önce büyük firmaları kurtarır. Küçükleri de kurtarmaz. Çünkü o da ekonomi maliyet açısından bakar. Amerika bu yol yöntemi seçtiğinde hatta o dönem basında işte kapitalizmin merkezi olan <gülüyor> Amerika bile artık sosyal devlet Yok, olmaya başladı arkadaşı. falan gibi laflar duyduk. Çok komik laflar katılıyorum Çok size. Yine kapitalizmi bir noktada bu var olan krizden çıkartmak için bir şey değil mi Hatta kapitalizmi devlet kronik krizler yaşanırken kapitalizmin sorun hafifletmek için ee, maliyetin önemli bir kısmını topluma yıkar aslında yani e, sermaye birikiminde mesela e, diyelim eğitim de böyle bir şeydir şimdi eğitim yaparken devlet yani biz ona insanlara ben de niyetim bir öğretim sıfatıyla burada konuşuyorum ama fakat yani hani eğitilmiş insanla fırsat işliyor yani o işin bir boyutu biraz da altatmacı boyutu aslında biz firmalara TSE damgalı yani hangi üniversite çıkmış onun damgasını belirten yetişmiş emek yetiştiriyoruz değil mi evet ve bunun yetiştirim süreci emeğin fiyatı düşüyor orada yani bugün mesela diyelim ki hiç okul adı vermeyeyim. Bir tane çok tap okulu aklınıza getirin anlatabiliyor muyum? Tahmin mu? etme Evet. <gülüyor> Vermeyelim tahmin ettim. <gülüyor> Her neyse vermiyor okul adını Ondan sonra ama o okuldan çıkanlar çok şey çok yüksek maaşla iş buluyorlar. Ve çok ben o okula gideyim. O okulun puanı yüksek falan. Bir ara çok muhteberdi ama. Tabii muhteberdi bir ara. Çünkü şey diyor, ama sonra da ihtiyaç vardı diyorsun. E, sonradan şeyler diye. var. Açılınca işte ya, diğer o, vakıftır, vakıf tür okullar, benzer okul açılınca. Yani e, şey suya batmış kediye döndüler anlatabiliyor ya. Bu ne demektir? Çünkü çok eleman varsa Ne kadar kıymetli olursa olsun Fiyat düşüyor Yani Dolayısıyla eğitim yaptığınızda Aslında emekçiye kötülük de yapmış Oluyorsunuz bir anlamda Üretim aynı hızla artmazsa yani Buna gibi... benzer başka bir şey Programımızın sonuna doğru ben de soracağım efendim. Sizin efendim. bir güzel bir lafınız vardı Ama şimdi krizi konuşuyoruz Kriz evet. konusunu bitirelim Onunla ilgili de görüşlerinizi evet. alacağım Peki efendim durum bu Biraz, ama e, şehir gelir mi? Nerede Hayır bu. Unuttum Şimdi G20 İstanbul. Siz unutmadınız fakat ben tamam G20'ler bu Obama'nın başkanlığında valla bunların aşağı yukarı 2-3 ay kadar önce daha da önce Avrupa'da toplandılar. Evet evet. Evet G. Hadi biz de vardı yani 20 mi bilmiyorum ama neyse biz de vardık. Şimdi orada çok ilginç karar aldılar. Bence krizin işte bakın bu bir fırsat çıkış noktasının, ya çıkış yönünü biraz gösteriyor. Kararın bir tanesi şuydu. Valla epey büyük miktarda bir e, milyar, hatta trilyon dolar telaffuz ettiler galiba. Gelişmiş ülkelere teknoloji yardım yapılacak. Şimdi kapitalistin bakın teknoloji. Bu da Schumpeter'ın çözümlemesi. Ünlü Schumpeter iktisatçı. Öyle mi? Öyle. iktisatçı. Krizleri açmanın bir yolunun ...teknoloji üretmek olduğunu evet. söyler, evet. Şimdi dikkat edin bunu... ...gelişmiş ülkeleri veriyorlar. Bu da, da bir şunu gösteriyor ki... ...gelişmiş aralığı büyük çapta bu... ...teknoloji savaşına girecek. Hatta belki... ...bölüşecek. Mesela elektronikte... ...bir merkez, motorda... ...belki bir, artık motor şey olmak çıktı ya... Yani evet. ...genetikte belki bir merkez... Doğru. ...falan evet. falan, belki bu bölüşme yapacaklar. Gelişmekte olan... ...ülkeler, hatta bütün ülkeleri... ...bu küreselleşmeden çekilmemelerini... ...öneriyorlar... Ve üçüncüsü de IMF'yi de devreye sokuyorlar, gelişmekte olan ülkelerin ortaya çıkabilecek cari sorunlarını yani ödeme sorunlarını çözme şeysinde bulunuyor. Şimdi bunun anlamı şu aslında, teknoloji dünyanın merkezine doğru kayıyor, gelişmiş ülkelere doğru kayıyor daha fazla. Biz ise o teknolojiyi montajda kullanacağız, onlar teknoloji üretecekler montajda kullanacağız. Teknoloji montajda kullanırken yaratılan katmanın büyük kısmı merkez ülkeleri gider. gider. Bugün belki bizim arabada da aynı şey. Hep evet. yabancı marka araba üretiyoruz efendim. Bize az şey kalacak. Dolayısıyla biz ihtiyaçlarımızı temin edebilmek için cari açık vermeye başlayacağız. Fakat bizim bu hammallığımız tırnak içinde sürebilmesi için bu cari açın bir şekilde ödenmesi lazım. IMF e devreye girerek... Belki de oradan aktaracağı paylar yani gelişmiş ülkelerden aktaracağı paylarla bir miktar haksız diye meldeti paylarla bizi bize e, derman olacak bir parça derman, olacak. Evet. Böylece ne aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir şey cereyanacak ama gelişmiş ülkeler birbirine inanılmaz bir rekabete dermanlığını yani. da onların taşeronu olabilmek için yapıyorlar Tabii zaten gayet, değil mi? gayet ha. gayet de bize bütün borç vermeleri de o. Yani borç veriyorlar faiz kazanırlar Borç veriyorlar mallarını satıyorlar Buna daha akılcı bir politik olamaz ee, ül fikir. Ülkemiz bu faizler Konusunda nerelerde <gülüyor> Çok ciddi Faiz oranları Şimdi Çok ciddi yani şu gibi. anda düşüyor Ama ülke içinde düşüyor ülke içinde. Ama uluslararası paranın ee, nereye gideceğin meselesini ülke içinde düşüş tayin etmez, ülkeler arası mukayese tayin eder. Dost, ülkeler arası mukayese biz hala üstler değiliz tabii, yani daha evet. altı, real olarak da aşağı yukarı o civarda faiz ödüyor. Yani bugün Batı'da faiz yüzde sıfır birlerde ediyor biliyorsunuz. Yani ilgili bakanların ve başbakanın övünerek işte dışarıdan e, yabancı sermaye geliyor demelerindeki an, şu anda gelmiyor, da, gelmiyor bir, bir dönem geldiğinde gelmiyor. de babasının hayrına gelmedi yani hayır tabii üstelik de onlar reel yatırım yapmak için biraz çok azı geldi yani oranlarında bilemiyorum ama yani birikmiş şeyleri aldılar yani kitleri aldılar finans kesimine geldiler finans kesim ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim bir devlete borç vermeye geldiler şimdi finans kesim çok değilgidir yani ben hangi haktı hizmette bu kadar bankayı satıyoruz yabancılara mesela bize şey Doğu Avrupa ülkelerin Acı çöküşü bu son krize ders olması lazım. Şimdi onlar neden bu kadar acı çöktüler? Üretim yetersizliği falan değil. Sadece vardı evet onlar ama. Fakat onlar Avrupa Birliği'ne girdiğinde 11 ülke var ya. Onlar işte daha çok Estonya falan gibi ülkeler. Evet. Batı bankalar orada şube açtılar. Ve kredi verdiler. Ve kriz esnasında tabii bankalar bütün karlarını... Batı'ya size kendi merkezi gönder ve onlar çok ciddi bir açıkla karşı karşıya kaldılar. Nitekim bizim banka düzenleme denetleme kurulu geçen sene bir tebliğ yayınladır. Bankalar kar dağıtım yapmasın dedi. Çünkü yapmış olsaydı bizdeki yabancı bankalar ortaklık halinde veya tam banka halinde olanlar da var biliyorsunuz onlar. Bütün karlarını merkeze götüreceklerdi ve Türkiye bugünden daha şiddetli bir döviz kriziyle karşı karşıya kalacaktı. evet. Şimdi onun için banka çok tehlikeli... Çünkü banka verdiği kredi karşılığında elde ettiği faiz... Sizin ödenebilmesi için kar etmek gerekmiyor işletmeni. biliyorsunuz o bir masraf kalemidir. Yani üretim olduğu... Hatta olmadan onu ödemek mecbursundesiniz. Dolayısıyla çok farazi bir şey düşünelim. Bir ülke sadece banka sistemi kursa da bu bir hayal. Yani örnek şey, fikri açayım söylüyorum. Yandaki ülkelere... Müthiş krediler verse sadece... Hiç üretim yapmadan... Onlar zarar da etse, Bankalar kar ediyor çünkü faizini geri alır, geri alır Batmadıkları sürece faizini geri alır Ve onu merkeze gönder Merkez hiç üretim yapmadan teorik olarak Müthiş şekilde para kazanmış, para kazanmış olur Amerika falan bunu yapıyor bir sürü batılarda bunu yapıyor Onun için ben bizim bankaları niye yabancılara ben bunu hiç anlamış değilim Hatta niye devletin elinden çıkartıyorlar anlamış değilim ben Peki efendim Bir size nefes aldıralım Bir müzik arası yapalım Daha sonra programımıza devam edeceğiz İnsanı Sayda bir programımız devam ediyor. Bu bu ayki konumuz dünyadaki ekonomik kriz Türkiye'ye yansıması. Bununla ilgili de e, radyolarını yeni dinleyen e, meslektaşlarımız ve dostlarımız için de tekrar anons edeyim. Profesör Doktor İzzettin Önder hocamız e, konumuz. Efendim programımızın ilk bölümünde krizi nedenlerini ve geniş bir açılımda yaptınız nerelerden nasıl doğduğunu ve ne haldeyizi isterseniz şimdi ikinci bölümümüzde bu krizin ekonomi krizin ülkemize evet, yansımalarını işte siyasi da bu aralar söylüyorlar artık hafiflediği krizi atlatıyoruz doğru mudur değil midir ne haldeyiz sizden öğrenelim efendim buyurun Efendim tabi kriz dünya çapında bir kriz tabiatıyla her ekonomi etkiler. Bir kere mantıksal olarak yani bir safifattan süt demek yanlıştır. Keşke şunu söyleselerdi daha iyi olurdu. Yani kriz bize hangi kanallarda etkiler o kanalların etkisi ne dolusu biz de o etki alır deselerdi daha iyi Etiksel bir açıklama. Olur. Hocam özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Yani biz zaten krizlerle yaşayan bir ha, zaten, ülkeyiz. Tabi şimdi böyle işte ona bir krizden sonra bunun yani bunu yaşamamız, bunun yansımasının olmaması mümkün mü? Tabi hiç mümkün değil tabi hiç mümkün değil. Hatta yani şöyle diyelim yani neden peki bunu biraz açayım müsaadenizle? Şimdi bu tür krizler iki tür ekonomiyi çok şiddetle vurur. Bunlardan birincisi teknolojik alanda geri ondan sonra üretim altyapısı yani reel üretim altyapısı oldukça zayıf ondan sonra ve ikinci finansal alanda da sığ bir finans dünyası ve kırılgan bir finans dünyası kırılgan demek yani borcu olan bir dünyayı çok sarsar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de bunlar var. Bunların olması Türkiye'de zaten bir kriz dokusunu yansıtıyor. Dolayısıyla Türkiye bu krizle İki katlı kriz yaşıyor Bir kendisinin, önde oluşan, kendisinin yaşadığı Yaşadığı doku. bir kriz İki onun üzerine batıdan sarkan Sonuçlar diye veya etkileşimler dolu, Katmanlı bir kriz yaşadı Türkiye Şimdi hemen şeye girelim ama Finans kesimi Neden tekrarlayayım belki yeni açan Lütfen Arkadaşlarımız efendim. Eczacı, sayın, eczacı dostlarımız olabilir Aa, e, Finans kesimi çok etkilenmedi Bu doğru Finans kesiminin güçlü olmasından kaynaklanmıyor bu Finans kesiminin diğer ülkeler Amerika Avrupa gibi yani gelişmiş ülkelerdeki o morgut zincirine veya asit fonlar e, krediler zincirine sap prime kredi zincirine oluşturamamamızdan olamamamızdan evet, mı? evet <gülüyor> e, bu da geriliğin bir sonucudur Allah'tan, aslında. Evet o Allah'tan o doğru, o doğru yani o da ondan. Çünkü yani zaten tersi mantıken dolayı yani Amerika'da, Avrupa'da bu kadar banka finans kurumu, bak mortgage kurumu bakarken batarken onların hepsi mi yani zayıftı da battılar. Evet. Dolayısıyla zayıfla kuvvetli alakalı değil bu biz o ilinti bir organik ilişki içinde değildik o ilintiyle yani o, o süreçte değil o web o ağda değildik yani biz hatse oydu. Fakat tabii. <gülüyor> Şimdi biz de etkilendik. Etkileme yerlerini baksana. Bir kere <gülüyor> evet. Biz ihracat yapmaya mecbur bir ülkeyiz. Çünkü borçlarımız var. Borçları böyle kapatacağız. İhtiyaçlarımızı böyle karşılayacağız. Fakat ihracat yapılırken Sayın Başbakan da açıklarken ilgili aç açık, ihracat rakamlarını açıklıyorlar. Aslında Türkiye 2000 yıldan beri uygulanan program sonucunda ihrac, üretimden montaja yöneldiği için ihracat esnasında yaratılan katma değerinin çok küçük bir kısmı Türkiye'de kalmakta. Yani Avrupa'ya buzdolabı satıyoruz, televizyon satıyoruz, araba satıyoruz. Yani diğer ülkeler şart şartlayıp satıyoruz. Evet, evet. Fakat bunların çok önemli parçalarını yani bunların değeri için çok önemli pay oluşturanlar dışarıdan geliyor. İthalet rakamlarımıza da bakmamız gerekiyor lazım, değil mi? Yani, yani bugün Sayın Başbakanım şunu söylemiştim Hangi sektörlerde bir dolarlık ihracat yaptığımızı yüzde kaçı veya kaç sen Türkiye'ye kalıyor? kalıyor, kalıyor. Bunu söylenmesi lazım. Bu da söylenmiyor de, maalesef. Yani politik oportunitedir bu. Fakat küçük kalıyor. Yani Türkiye'deki çalışmalar onu gösteriyor. Küçük miktar kalıyor. Ama ona rağmen yani ihracat yaptığımıza göre krizden etkilenen ülkeler ki biz ihracatımız yaklaşık %45-50'si Avrupa'ya yapılıyor. Hatta batı gelişmiş ülkelerdir. Hatta 60-65'i gelen yani Amerika falan da dahil. Tabi onlar talebi kısınca bizden bunun yansımaları, bu malları üreten ya da montajında çalışan iç sanayi gerilemiş oldun tabiatıyla. Böyle bir yansıması oldu. İkincisi Batıdan kaynaklar yani spekülatif kaynaklar merkezi çekilince çünkü krizlerdeki tipik davranış spekülatif sermaye tepki, işte, tepkisi böyle olur davranışı böyle olur güvenceyi almak için kendilerini daha güvenli Merkez ülkeleri çekildiler Hatta hiç faiz almasalar bile Çekilince yani krediler azalmış oldu Dünyada öyle diyelim Tabiatıyla Türkiye'den de bir miktar çıkış Çok az oldu ama oldu bir miktar Çıkış Türkiye'den de Bu tabi dövizi yükseltmeye başladı Şimdi dövizin yükselmesi çok tehlike büyük bir tehlike oluşturdu için yani şey paniğe kapıldığım bazı büyük firmalar o da şu buna kur riski deniyor iktidatta. Kur riski şu mesela bir araba üreticisini düşünün arabanın herhangi bir parçasını ondan sonra içeride kobi'den alırken doların diyelim ki 160 kuruş olması gerekirken 145 kuruşta olduğundan dolayı tutulduğundan dolayı o da yüksek faizden dolayı, döviz gerildi evet. bizim tutulduğundan dolayı. Yani o meşhur yüksek faiz düşük kurup yiyken, işte o dolayı. Yani diyelim bir yabancı ülkeden alıyor. Ama dolar 145 kuruş diyelim, tutulduğundan dolayı o ona ucuz geliyor. Hatta böylece enflasyon biraz böyle baskılandı Türkiye'de. Bu ne oldu? bir kobileri çökertti bir kısmını. İşsizliğe katkı yaptı. Yani arttırma yönünde etkisi oldu. Ama 1 dolar 145 kuruşken bütün hesaplarını ona göre yapan, yapan ona göre hatta borçlanan firma dolar 160-170 kuruş çıkmaya başlayınca dolar başına, 1 dolar başına 25-30-40 kuruş olmaya başlayınca e, paniğe kapılır. Doğru. Çünkü bugün özel sektörün borcu çok da aşağıya 270 milyar dolar civarında bir borcu var özel sektörün. Paniğe kapılar arkadaş. İşte bu kur riskidir. Onun için özel sektör zaten durmadan şey baskı yapıyor. IMF ile anlaşın dolar katiyen yükselmesin. Çünkü borçları var. Ve girdileri öyle sağlayınca dışarıdan sağlayınca ucuza gelsin. Kârımızı maksimize edelim diyelim. Şimdi bu da şunu gösteriyor hemen. Bakın özel sektörün bazı dokularının çalışması ve amaç fonksiyonları ülkenin amaç fonksiyonuna uymuyor aslında. Bu çok önemli aslında. Onlar kar ediyor ama ülke Doğru. ülke zarar ülke ediyor. Zarar <gülüyor> ediyor, <gülüyor> ediyor tabiatıyla... haliyle. böyle bir zarar gündeme geldi. Hakikaten evet. gündeme geldi hakikaten. İkincisi tabii yani içerde yani içerde üretim başladığı zaman e tabii toplanan vergiler azalmaya başlıyor. Nitekim yani zannediyorum ben bu sene dolaylı vergiler bu kadar ağırlık verilmesi işte geçen senenin vergileri için bu seneye yansırabilir. Evet, bir diyor, sene sonra ödeneceğinden dolayı orada ciddi bir artış beklenmiyor. Peki. Yani bütçe, gerçi 2010 yılı, 10 yılı bütçesi yapıldı. E bütçeye baktığınızda epey bir koşullar altında fena değil diyebilirsiniz bu bütçenin sağlanabilecek kanaatini ben taşımıyorum. Ya bir ek bütçe çıkabilecek veya çok ciddi aktarımlar yapılacak veya çok ciddi açık ortaya çıkmaya başlayacak. diyecek ki Ocak ayındaki ilk göstergeler Biraz bunu işaret etmekte Evet maalesef bunu işaret etmekti. Keşke olmasa diyeceğim bunu işaret Üçüncüsü Üçüncü tabi, Şimdi içeride işsizlik ortaya çıkmaya başladı Bu işsizlik hem üretimin kısılmasından dolayı Hem de maalesef ve maalesef Yani işte kur riski falan Hepsini göze alan işletmeciler Veyahut da biraz şey Şey yapan yani krizi bahane edenler Bu opportunity içinde İki kişinin yapacağı şey bir kişiyi yıkmaya başladı. Yıkmıyor. Üç kişi yapınca iki kişiyi yıkmaya başladılar. Böylece e aldıkları ücretleri dondurdular. dondurdular. Veya... evet. Evet evet. Üç resamı vermediler falan. Böylece yani. ne, kar erimelerini engellemeyi şey. hatta mümkünse belki biraz da arttırmaya da çalışmış olabilir. Hepsi de emeğin üstünden. Gayet de yani. emeğin üstünden hatta devlete şey yapmak, vergi vermeme yönünde ortaya çıktı. Ve başka bir etki bence bu etki. Bunların hepsi diyelim ki yarın ek, ek, ekonomi düzelse bitebilirdim. İşsizlik tabi çok onu ayrıca tartışacağız ama bu tür krizlerin en önemli etken bir tanesi de huyları değiştirmesi. Bugün yani bireylerin firmaların parası oldayla ödeme yapmıyorlar. Piyasadan duyduğum hadise bu. Ve bu zincirleme bir şekilde belki Amerika'da mortgage krizinin bizim Türkiye'de de ortaya çıkmasına yol açabilir ileride. Çünkü zincirleme bir şekilde kimse kimse ödeme yapmıyor. E bu bir yerde patlak veriyor. Hiç dayanamayan bir yerde e patlak tacir olmayı yok ediyor değil mi? <gülüyor> Tabii basiretli. Ahlaklı ben <gülüyor> yani burada müsaade bir şey söyleyeyim yani sözümü meisatla dinleyen dostum dışında e, e, e, benim babam ticaretle uğraşırdı. Ben çok net görüyordum babamı. Ertesi gün bir borcu var ya, lise uyumazdı bileler. <gülüyor> Bizim yani. tüccarın söz sözle yani hiç kağıda gerek yoktu. Ben şu kadar para vereceğim şu gün ya. O gün ne yapar yapar verir. Yani sözümüz o senettir olayı. Aynen ya. şimdi böyle bir şey yok. Şimdi bırakın sözü senede bağlayın ödemiyor adam. Yok param kardeşim diyor. Halbuki var aslında biraz o boyutu da var işte öyle bir kültürümüzde gelişmeye başlıyor yani bu sadece Türkiye Özgür bu bütün dünyada krizlerin sosyolojik etkisidir bu ve en kötü etki hiç silinemeyecek etkisi de biraz buradan kaynaklanır neyse şimdi buna bakalım ya yani şu andaki durum aşağı yukarı bu. bu şimdi ne oluyor bakın geçen gün ihracat rakamları açıklandı ve üretim rakamları açıklandı hemen iyi bir sinyal alındı söylenip bu doğru yani gerçekten bir miktar artış var ihracatta Zaten ihracatı artış, üretimlik artışta da bir miktar Fakat bunu çok fazla umutla bakmamak lazım Keşke bakabilse yani ben pesimist olmaya çalışmıyorum ama Aslında bunlar geçtiğimiz dönemde yapılmış olan yatırımların Ve yaratılmış istihdamın ortaya koyduğu üretim artışı değil Kriz döneminde kapasite kullanım oranları oldukça geriledi düştü çünkü talep, dış talep ve iç talep de epey kısıldı tabiatıyla. İnsanlar tüketmemeye başladı bir yerde. Evet. Dolayısıyla bu sene biraz rahatlayınca gerçekten biraz kıpırdamaya başladım. Şimdi bu tabii krizin biraz etkisini azalttı. Artık kim öldüyse onlara rahmet ya. okuyalım. <gülüyor> <gülüyor> kalanlarla, kalanlarla devam edeceğiz. Ama bu kapasite artışıyla oldu. Şimdi ben Türkiye'nin ileride yani Türkiye artık şey yapacaksa küresel dünyaya entegre olacaksa hatta tartışmalarımızın bu küreselleşme ile siyasal boyutu siyasetçiler yapsınlar ondan sonra ya hukukçular hukuki göte yapsın ama bunların hepsinin altında ekonomi vardır yani ekonomi sağlanmazsa ne siyasi tartışmalar anlamlı bir sonuca gider ...ne anayasa tartışmaları... ...hatta ne de açılımlar anlamlı Hatırsın bir yere sen. gider... ...hepsinin altında ekonomi var... E, ...savaşların darbelerin altında da e, ekonomi kesin, yok mu? ...kesinlikle yani... Evet. Evet tek yanlı bir şey suçlamak büyük bir şeydir. Haksızlıktır veya da cehalettir aslında. Yani bunları diyalektik mantıkla bakman. Bir şey yapılmışsa pek niçin yapılmışa bakmamız lazım. Yani? Yani. Bunları böyle insan hevesiyle işte ordumuz darbecidir <gülüyor> veya <gülüyor> ötekisi öyledir. Türkiye ona zulmettiyle bakamazsınız buna. Doğru. Bu çok Doğru. çocuksu bir yaklaşımdır. Çok şey kötü bir kültürsüz bir bakış açısıdır bu. Ne uzatmayalım meseleyi. Şimdi Türkiye'nin iki şey yapması lazım. Bunlardan üstelik bunlar bir dilemmadır. Eğer biz küreselleşme dünyada yerimizi almaya veyahut da çok ezilmeden ayakta durmaya çalışıyorsak Türkiye'nin teknolojiye girmesi lazım. Bunu mesela sizin aldığınız örnek vereyim. Yani bunun için çok büyük bir devlet olmaya gerek yok. Yani alın Küba, siz de bir Küba ya, aşı, aşı icat etmiş evet. Sağlık harcamaları oldukça düzgün yapmış. Küba tıp paketleri dünyadan, Amerika'dan talep olan bir ülkedir. Evet. Küba dediğimiz neredeyse işte bisikletle yürüyor, yarın evet. olacak belli olmayan evet. ülke diyoruz. Ama ama işte bunları yapabiliyor. Şey evet. Japonya'nın mesela 1600 lira pardon 1860'larda falan bir major restorasyon dediği yani bir dönüşüm ve yükselmeye başladığı dönem var. Şu planı yapmışlar yani biz hangi alanda dünyada hakim olacağız? Optik mi? Yani elektronik ya, mi? Evet. Ve onda yoğunlaşmışlar. Türkiye'nin artık teknolojiye girmesi lazım. Bırakın Japonya efendim. Hindistan bile değil mi? Tabii bir Hindistan gayet tabii. Teknoloji Dolayısıyla teknolojiye girmesi, gayet, gayet teknolojiye girmesi lazım. Gayet Gayet teknolojiye girmesi lazım Türkiye'nin. Ve bu teknolojiye girerken de çok ciddi bir hedef saplamalı. Bunun için eleman yetiştirilmesi Peki mesela. var mı efendim böyle bir ışık görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şu şeyler var. Yani bu alan inceleme. Ama şunu görüyorum. Mesela bizim... Arge yatırımlarımız ve ayrılan paramız Fevkalade düşük Yani binde değil ifade Binde 4'ten binde çıkmış. yani binde 13'e Çıksa ne olur ki Tabii Bugün Yani gelişmiş ülkelere baktığımızda Ya da gelişmiş ülkelere baktığımızda değil, Ayırdığımız %10. pay oranına Baktığınızda bundan ne kadar kararlı olduğumuz Ortaya çıkıyor Tabii ya, kesinlikle Çok yanlış evet. bir şey bu İkinci bir mesele Eğitim sistemimiz ona göre ayarlamamız. Bugün gençlerin gittiği alana baktığınızda işletme finans ki bundan bir ülke kalkınmaz. Evet. İkincisi ise gerçekten evet bilgisayar ama bilgisayar mühendisliğiyle kalkınır. Bilgisayar kullanmakla kalkınmaz. Doğru. O tüketim Doğru. alanında aynen. batının ürettiği şey tüketmek demektir. Bizde bilmem cebik şey fuarları açılıyor biliyorsunuz. Ya, Orası, hepsi, hepsi tüketim üstü. Aynen öyle. Aynen yani bizim sözüm sevgili dinleyicilerin uzak olsun müsaadeleriyle yani sizlerden uzak olsun ama bize aptal yerine koymak biz bunu ürettik siz aptallar alırsınız bunu demek biz yani. çünkü kendi akıllarımıza bu kadar satamıyoruz bunların cep telefonu kullanınıza bakalım falan yani. Aa, neyse bunlar ayrı kültür Sorun. meselesi dolayısıyla yani Türkiye'nin bir kere eğitimini teknolojiye yönlendirmesi teknolojik eğitim yapmadan devlet ciddi olarak bu eğitilmiş insanlar Güney Kore Bakı mesela bunu yapıyor öyle mi Binlerce insan evet müthiş bir ARGE şeysi kuruyor ve ARGE'de gençleri yani teknoloji eğitim gençler gençleri orada çalıştırıyor buluşlar oluşturmaya Aa, çalışıyor ko ki 50 sene ben biz onunla savaştık biliyorsun beraber evet, ama bugün arabalar evet. bizi kaplamış vaziyette. Doğru. Biz kendi markamızı Doğru. yapamadık henüz anlatılıyor. Dolayısıyla bunu biz böyle eğitimi falan hala da imam hatip tartışma böyle aptalca tartışmaları yapmayalım biz. Bu çok önemli gibi geliyor buna. Ama yani bunu şunu da diyorum ki imam hatipleşmeyelim de bu çok önemli. Din başka bir şey. Doğru. Saygındır ama dincileşmeyelim. Bu çok önemlidir. Yani Yani insanları da böyle bunlarla uyutmayalım. Evet. Şimdi teknoloji meselesi. İkincisi tabii bizim gerçekten bir, bir ulusal planlama yaparak yani böyle Evet çok yürüyüşler yani tesadüf yürüyüşler 3 sene beş iktidarların programlarıyla Türkiye bir yere var ama Türkiye uzun 15-20 bir plan yapması lazım ve bununla nasıl dış ilişkilerde siyaset dolu kırmızı çizgi veya pek ve siyaset dışı bir plan olması gerekiyor kim olması iktidara lazım. gelirse gelsin Geleceğim, Onu uygulaması lazım uygulaması yani, uygulaması. yani tasarruf oranımızın yüzde evet. bugün 22'leri çıkartması ya yani 27'ler falan evet 25'le ortalam çıkartması <Gülüyor> lazım çünkü bütün uluslararası çalışmalar Sayın Derviş'in çalışmaları da bunu gösteriyor. Türkiye'de çalışan batılı iktisat çalışma bunu gösteriyor. Bizim hocalarımız, sevgili Korkut Paratov hocamız Erinç Yelten çalışma yüzde %25'in yüzü ama ben herhalde 25 için 25 çekmiyorum. Şu anda 18'lerde seyrediyor. Bundan kalkınamayız biz. En az 20-25 liram 25 lir için 20-25 25-20 için çıkmamız lazım. Japonya kalktığında %45'lere 45 lira var tasarı ulaşmıştı. Hala da o tasarı Ben Japonya bir şey, bursum vardı gittiğimde bir arkadaşım bana o zaman dijital saatler mi hava gazı saati gibi olan <gülüyor> hediye etti ve bana orada kalı eziyet oldu çünkü o saati takmadığım zaman. Bu arkası buluştu ve koluma bakıyor, takması duygusal değil mi? Acaba beğenmedi mi falan? Haydi, onu onu anlat. <gülüyor> Taktığım zaman da metrodun elimi kaldı tutulmak <gülüyor> için herkes saatimi görüyor, bu ne salak adam, bu, onlar için yok ikinci dünyadan kalma saatler kullanıyorlar. Yani o Japonya o saatleri kullanıyor hala. Bizim gibi böyle harur harama sorma yok bu iş. Işte. Yani ilsettin önünde utandı tabii o saati... orada kolunda duruyor. Evet <gülüyor> utandım herhalde. Yani. Rahatsız, Rahatsız oldunuz yani. Sanıyorsunuz yani. <gülüyor> kolumu gizledim sağ elimle tutmaya çalıştım. Yani kolumu gizledim yani o saati görmesin kimse diye. Anladım. Yani böyle bir olay yaşadım hakikaten Japonya'da. Anladım. Yani o tasarruf kültürleri benim hatırladığımız çocukluğumuzda ilkokullardan beraber tabii. verilirdi işte yerli malı yerli bir, malı tasarrufa teşvik vardı. E şimdiki Milli Eğitim müfredatında böyle bir şeyler var mı efendim? Yok efendim yani okulların yani ben öğrencilerin kıyafetle gitmesi kadar abuk subuk bir şey olamaz. Yani o forma çok önemliydi. Bir kere farklılıkları kapatıyordu. İkincisi kolayydı. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz bir insan oluyorduk. Evet, hepimiz. De, bir hepimiz bir, bir biz insan oluyorduk. Hatta benim ilkokul hocam öldü. Allah rahmetsin. Ahmet Bey'di. Fatih İlkokulu'nda okudum ben. Bir gün bir zengin bir akıllı kızı vardı. Geldi. Yeni mantoyu giymiştim. Kızınç gururunu kırmadan ama sonra öyle söyledim kız. Yani çok samimi söyledim. Yani kızın demiş, "Sen bu mantoyu buraya giyme." demiş. Annenle giz giderken falan giy demiş. Çünkü bunu ...alamayanlar giyemeyenler vardır. Anlatabiliyor muyum? Efendim sizden bir alıntı ...yapayım. E, yine dostlarınız ...bir yerlerde yazmış. Ben okumuştum. E, bir dersinize geldiğinizde e, ...sevgili rahmetli ...eşinizin bir hediyesi sanıyorum. Bir markalı bir hırka giymiş. Evet, evet. Pierre Cardin. Ve, <gülüyor> ve orada da işte bu sizin genel ...özelliğiniz tabii. Rahatsız oluyorsunuz ve ...öğrencilerinize diyorsunuz ki çok özür dilerim. Bunu giymek zorunda kaldım ama eşim aldı. Vallahi Değil ben almadım demişsiniz. Yani bunu okuyunca çok ve o duruyor, o duruyor, hakikaten hala giyemiyorum onu duruyor ama fakat güzel rengi falan çok hoş ama giyemiyorum. Efendim bir şey daha merak ediyorum, unutmayın Aynen. söyleyeceklerinizi. Aşar, Gerçi bu araya giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum Aşar, ama a. yine derslerinizde anayasa ile ilgili bir şeyler söylediğinizde son iki harfi böyle yuvarlak çerçeveye <gülüyor> alıyormuşsunuz. Çok merak ediyorum. Siz yakalanmışken bu nedir lütfen söyleyin. Nedir nedir diye sormayın ama söyleyeyim o malumun ilamıdır. Efendim yani. Yani, e, hayır hatta, önümüzde anayasa tartışmaları var, da var tabii, biliyorsunuz. Ona paralel de belki haklısınız. bir şey söyleyelim. Hatta onu da bir miktar müsaade etti. Nisantdemir işlevim efendim. Bazı kuruluşlar biliyorsunuz ürünlerine sonunda S ve A korlar koyuyorlar. <gülüyor> hatta yani köprünün yani bu eski köprünün Anadolu'ya yani gittiğiniz orada bir karakol var. O da karakol sağdır. Bu büyük bir saygısızlıktır devlete. Ya. Çünkü devletin karakolu evet. sağ ünvanla alamaz. O, o, o. Bağış yapabilirsin ama alamaz. Üstelik de bizim kültürümüzü İslam kültürlü yaptığınız bu tür yardımların Kesinlikle öbür eliniz evet. dahi görmeyecektir. Evet. Bu. Evet. bu bir küstahlıktır bir anlamda. Neyse. Şimdi yasaya bak Yasa da yasada çok ne garipdir ki SA ile bitiyor. SA ile bitiyor. O çerçeve o muydu efendim? Tabii anayasa bak ne SA ile bitiyor. Fakat Tabii. onun yanında prasa da SA ile. Acaba onda onlar mı o fabrika mı? <gülüyor> Yasa da SA ile bitiyor falan. <gülüyor> Neyse bu şaka biter şey evet, Bakın yani. şeye geldiğimizde ama anayasanın teori çıktıсына bakla bilim şu haddim ve hududum değil ama anlarsınız. Siz evet yasalar her konuda esnaf, çok yani, en, en, en, görüşlerimiz ama yasalar vardır, yasalar evet. rica yasalar gerçekten bir sistemi oluşturur. Anayasa da oluşturmaz bir sistemi. O sistemin kodifikasyonudur. Yani şekillendirilmiş, hukuk şeyi gösterilmiş biçimidir. Bir anlamda sistemin hak kabul ettiği şey, mesela patent hakkı diyor. Bu bir hak değildir bence aslında. Neyse ona da belki başka bir program tartışırız. Bu da bir böyle. çıkar diyorsun Çıkardı büyük bir çıkardı hem evet evet. Ondan sonra falan gibi böyle anlatır. Ama ona yasa hak diyor. Mesela ne bileyim ben e, şeye e, iş veren deniyor. Oysa işveren dediğim gibi patron dememizde başka bir şey evet, evet. Anlam ortaya çıkıyor ama kanunlar Hem insan kafamızı şekillendiriyor Patronu yani, yüceltiyor değil mi işveren insan, insan işveren. gibi Değil mi toplum gözünde İlişte yani. seçilmiş kelime hayır, tabii değil mi? Mesela Sabancı'nın o kardeşi öldüğünde Vahim bir olaydı ben ailede baş Sallamıyorum çok geç bitmiş olmasına rağmen Ama halkımız ne dedi Ya yani bu da en işveren Kardeşlerindendi oysa yani Kaç tane işveren belki o rahmetli kardeşi gümüş tepsi neler sundu ve aile bu düzeye geldi. Evet. Bu bir algılamama meselesidir doğru, aslında. Doğru. Şimdi bakın patente gelince bir şey söyleyeyim. Çünkü bu grubumuz ilgilendi. Yani, çok, çok yani ben size iki tane örnek vereyim. Sonucunu söyleyeyim ya tercihimi koymayayım. Diyelim ki devlet bir laboratuvar kursa kimyacılardan, eczacılardan teknik bir laboratuvar, yani. biyologlardan evet. katkı bayı alsa hep bütün ekonomiden ...ve orada bir antibiyotik formülü bulsa... ...ve bunu yaysa... ...kim daha verimli üretiyor... alın yapın yani ...bu anti, yeni bir antibiyotik... ...bir ilaç diyelim diye... Jenerik olmadan ...olduktan sonra gibi sanki... ...o zaman bu ilacı... ...kim daha etkin çalışıyor ise... ...o yapabilir... ...ve fiyatlar da bence daha makul olabilir... ...ama eğer... ...bugün olduğu gibi... ...bir fabrika bunun çalışıp da... ...kendi antibiyotin ürettiğinde bir firma... ...onu 3 sene, 5 sene, kaç sene ise bilemiyorum... Ben bunu kimse yapamaz Ben bunu şu fiyatına atacağım demesin Hangisi halkımıza daha halil geliyorsa Bence düşünsünler bunu Halkımız için tabi birinci tercih önemli de Diğerleri de şey için savunuyor efendim. Bu Arge çalışmalarını yapabilmem için belli bir imtiyazım ben bana sağlanması gerekir de gibi savunuyorlar ama bunu devlet yaptırıyorsunuz. Dev, devlet yapsın, devlet yapsın tabii. Üste konu icat verecek devlet. Ee, yani sevgili icadelerine... hocam bu işi Buyurun. devlet yapsa şu anda da kurduğu şeyde de zaten ilaç anlamında söylediniz ona paralel söyleyeyim. Şu anda genel alıcı olarak da devlet zaten kendi ilacını yapsa kendi halkına sunsa o kadar ortam da müsait ki Tabii, Biz de seve seve eczacılar olarak o üretiler yönünü... İşte devlet ekonomiden çekilmesin. Bakın halk istemiyor. Ya. Büyük firmalar istiyor. Holdingler evet, istiyor. Evet. Ki meydan onlara kalsın. Sevgili hocam çok az süremiz kaldı ama evet, ben şu efendim. sözünüzü hep e, ilk duyduğumda kendi kendime de çok sordum. E, ve, e, sorguladım da sonunda da size de hak verdim. Bir yerde çok ilginçtir. Sivil toplum örgütleriyle ilgili sistemin temel örgütleridir dediniz ve o laf e, epey beni sorgulama neden oldu ve sonradan dedim ki ya hocam çok haklı. Acaba bizler de bu işlerin içinde uğraş veren, mücadele veren, emek sarf eden insanlar yani sistemin bir parçası olarak onlara hizmet mi ediyoruz dedim. Kafamda bulandı. Yani bir noktadan da şey dedim yani bu kadar emek, bu kadar özveri, bu mücadele içinde yine sisteme hizmet veriyorsak nafile bir iş yapıyoruz. Ne yapıyoruz dedik. Onu biraz bir açar mısınız? Yani ee, tabii, katılıyorum tabii. Görüşümüze hatta İslamla, ama ne yapacağız? Ben onu istiyorum. E, hatta ben size şunu söyleyeyim. Doğru. Hatta tabii, hatta şunu söyleyeyim. Bir hocamız e, ismini vermiyorum çünkü onun iznini almadım. Buna sermayenin taban örgütü diye ya, O da güzel. Evet, bir hocamız da bunu söylüyor <gülüyor> ki Sermai, ben çok hoşuma gidiyor da. Şimdi bakın tabii bütün örgütler böyle çalışıyor Değil mi? Yani çağdaş yaşamda var bu arada sosyal antrenörü eski örgütleriniz var falan diye mi? Başka örgütler ama genellediğiniz zaman genel baktığınızda bu çıkarım çıkıyor. Tabi işsizlerin ondan sonra asgari ücret alanların, şulların bundan devletten devlet kanalıyla vatandaş olarak sosyal yardım değildi, himaye edilircesine Değil Sadaka alanların oluşturduğu bir örgüt falan değil bunlar, o anlamda söyledim. Anladım. Yani ama geneli de bu anlamda Çünkü sistem hakim olur aslında. Sistem hakim. Yani, o çok haklısınız. Kısarlar. Sevgili hocam, süremiz bitti ama gerçekten doyumsuz bir sohbetiniz Kısarlar. var, saptamalarınız çok yerli Kısarlar. yerinde. Ben çok keyif aldım. Çok Kısarlar. teşekkür ederim. Ayrıca nezaketinizle de. Dinleyicilerimle de paylaşmam lazım. Sevgili hocamı çok kısa bir süre önce hocam davet ettin. Gelir misiniz dedim. O kadar e, zarif ki sevgili hocam. Kırmadı. E, davetimizi kabul etti. Efendim ayağınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ederim. Lütfen bizi bırakmayın. Arada radyomuza odamıza destek verin. Onu da umuyorum tabii, tabii, zaten. Yani hatta bir dilekte bulunayım. Yani bu eczacıların mücadelesinde büyük holdinglere karşı arada kalan diyelim eczacılara ee, başarılar diliyorum ve çok güç gerçekten. çünkü Sağ mücadelede büyüklerin mücadelesidir ve devlet onlar kullanıyorlar efendim e, bu ayki programın konusu kriz dünyanındaki kriz ve Türkiye'ye yansımalarıydı Profesör İzzet'in de hocamız konuğumdu kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki ayda buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum hoşçakalın iyi günler efendim teşekkür ederim bir hazırlayan ve sunan eczacı Mustafa Turunç